mubareka fihi ala kulli halin ve fikulli hiyin ve salatu ve selamu ala sünnidil evveline vel ahirin Muhammedin ve alifin ve sahbiki ve mentibi ahrabi ihsanin ilahiyen fiyin emmal adıfe ya eyyühe l-ihran i'lamu enne asfada al hadithi kitabullah ve asfada al Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Eksel Emir Mustasatı Ha ve Kullu Mustasatın Bilgisi, Eksil Bilgisiin Balalı ve Kullu Balalısın Sahip Ha, İnkar ve Sınavı Muttasırı İla Nabi Sallallahu Aleyhi Allahü Teala, kafsa fil maqal el Teala Hicdetimiz selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı, dünyada ahireti üzerimize olsun. bize şeref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz'in mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyacağız. Bu hadis şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber Efendimiz'in ruhu fakine ve mübarek âlinin, ashabının, ecvacının etbaının ruhlarına ve Saadat veren şahit-i Ruf-u Aliye'mizin Ebu bet ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Saidi i Bulsavya'ya kadar silsilelerinden güzel ağam eylemiş olan cümle mensuplarının, müşriklerimizin, üstadlarımızın, halifelerinin onlara bağlı tarikat kardeşlerimizin ruhlarına Bu belgelerden net bulunduğu rivayet edilen Muhsin aleyhisselamın vesayet eliyle ve müsallimin Allahü Teala mübarek mürebbi'nin icmaî hazıratını gösterne, belki feth etmek için cihat etmek için buraya gelmiş olan İslam orduları arasında cihat edip, burada şehit olup kalmış olan, vefat etmiş olan Halid-i Zeyd Ebu el Eyyub el-Ensari el Hazretleri'nin mesai sahibi-i kiram, Rıdvanullahi Teala'nın Hazretleri'nin ruhlarına, diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, evliyaullahın salihlerin, tüm hayrat hasenat sahiplerinin ruhlarına, ve bu cami bina eden İsker, İskender Paşa'nın ve bu camiden gideran eylemiş olan imanların hadiflerin, vaizlerin, müezzinlerin, kayyumların ruhlarına namaz kılmış, içinde ibadet eylemiş olanların ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu güzel fitnik gününde, tatil gününde, tatilini Allah'ın rızası yolunda geçirmek için gelip bu camide şu mecliste hazır bulunmuş olan şu kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün sevgislerinin ve yakınlarının ruhlarına ruhları şad olsun kabirleri nur olsun makamları yüksek olsun nurları ve sürurları ziyade olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin lütfen erelim. Erelim rahmetine nasır olalım. Hızrasına vasıl olalım diye hizmet sevdiği razı olduğu kullar olarak çıkalım diye. O büyük içlerimizin, büyüklerimizin ruhlarına bir fakir iş itaat şerf otur. başlayalım Buyurun evin Hadis-i Şerif ramız Ahadis kitabının 58. sayfasının başındadır. Birinci hadis Ondan başlayıp devam edeceğiz. Ahmed bin Hanbel rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz duyulmuşlar ki İlla kapsaral amel kul ibadetinde amelinde kusur içlerse noktanlık yaparsa, tam yapmazsa vazifeyi, eksik kusur olursa, iptelâhullâhu bilhem, Allah onu dam, fedel, üzüntü, tasa ile müptela eder. Demek ki üzüntülerin, damların, fedellerin hiç sıkıntılarının, tasaların, kaynağı bir basama, bir sebebi bu olmuş oluyor. Kul yaptığı ibadette, kıldığı namazda, tuttuğu oruçta yapması gereken vazifelerde bir noksanlık yaptığı zaman o zaman içine Allah ceza olarak, bela olarak, iftira olarak üzüntü, tasalanma, iç sıkıntısı, kuruntu, rehin gibi şeyler, şeyler huzursuzluklar veriyor. Bu halde yaptığımız ibadetleri Allah'ın rızası için yaptığımız icraatı hakkıyla yapmaya gayret edelim. Zaten muhtelif hadis-i şeriflerde tekrar tekrar okuduk ve biz de sizlere ki Allah cümle celaluhu hangi işi yaparsa yapsın o işi güzel yapmasını seviyor Müslüman. Müslümanın yaptığı işi kaliteli yapacak. Yaptığı işte bir güzellik olacak, kalite olacak. Özenerek yapacak. Yazı yazıyorsa, Efendimiz buyurmuş işte bunun şöyle güzelce kıvır alt tarafına kapı şöyle yap, herifi şöyle çek. Yani güzel yazmasını talim, talim etmiş. Kur'an-ı Kerim yazı dövüşe. Vahiy katip verme. Sonra, kurban kesi insan. E bu canı iyi bilindir. Hayvana eziyet kesilemeyecek. Usta olacak. Yani hani acemini al bak efendim acemiliğini şurada çıkartır, burada çıkartır bir hata sözleri var. Yani hayvanın gönlü yakmayacak efendim. Bıçak kesin olacak kendisi usta olacak. Kimse diyor boynunun olmadık yerinden kesiyor hayvanı döver dönüyor döver dönüyor döver Şimdi yanlış yerden kesiyor. Kesileceği yeri bilemiyor. Birisi tavuk kesmiş, kafası uçuruvermiş, hayvan da elinden kurtuldu, düşbaşı dolaşıyor arkadaşlar E bu öyle yani. demek ki yaptığı her şeyi ki, insan afik nihayet hayvanı öldürüyor yani, kesiyor. Onda da güzellik olur diyecek, insan ne diyecekler, ne canını çıkartıyorsun yani, kafasını kopartıyorsun ama güzel olmasını emrediyor Peygamber Efendimiz. E tabi, güzel olmasının istendiği, işlerin en başında Allah'a karşı yapılan hacifelerdir. Elbette namazın çok güzel olması lazım. Banis gibi niyetli olmaması lazım, huşudu olması lazım, efendim aklını derlemiş toplamış olması lazım, iyi niyetli olması lazım kişinin efendim aklına başka şeyleri getirmemesi lazım, abdestini güzel almış olması lazım, kıraatini tane tane güzel okuması lazım gibi. Bunları yapmadığı zaman Allah o zaman onun içine süzüntü, sıkıntı, iç sıkıntısı, tasa gibi şeyler veriyor. İza قَدَ اللّٰهُ مِعَبْدٍ اَنْ يَنُوْتَ بِعَوْقٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا هَا جَسَلْ Sühanallah. Bu da Ahmet İklam'da, Temmuz'da Hatem Hadis olarak rivayet edilmiş. Efendim, çeşitli kaynaklarda var. Şimdi el Mahdi'nin duasının sebebi geliyor. Burada da hadis-i şerif onunla ilgili. Rivayet ki Peygamber Efendimiz: "İza kadallahu li 'abdin eliyye mutabi' alim. Allah bir kulun bir arzda, toprakta, bir ülkede, bir şehirde, bir mıntıkada ölmesini kısmetli takdir ettiği zaman, ya'ale lehu" İleyha Hagifah. Oraya bir iş çıkartır o adama. Bir ihtiyaç. Gizarubi bir seyahat olması lazım diye. Bir vesile çıkarttır. Adam oraya gider. Orada ölür. Yani öleceği yere. Hani ölüm çekiliyor dedelerimiz. Demek ki ölümü çekmiş. Eceli çekmişlerler. Hani filan Şimdi bizim burada bizim kardeşimiz vardı. Ali Taşkelen diye. ...bizim dergilerimizde görevli, kıymetli, söylediğimiz... ...candan çalışkan bir kardeşimizdi. Burada çalışıyordu işte, işi güzü, şu bina Şu binanın üstüydü. Çalışma yeri burasıydı. Ama şu işte yaz tatili geldi diye kalktı. Kemaliyenin... ...Başbağlar köyüne gitti. Ve akşamki katli şehit oldu. Bak Allah onun eceli çekmiş. Yani orada vefat etmesini nasip etmiş. Üç gün sonra görebilecekler... Bir şey olmaz, çünkü asker jandarma kaynıyordur şimdi orada, git, ooo keseni koy yapıyor hiçbir şey olmaz. Neden? Olan oldu, İş, işten geçti, bitti. Artık herkes gelir oraya. Yani ilk başta kimse yoktur ortada, şimdi herkes gelir. En emniyetli yer oldu şimdi. Sürgenin en emniyetli yer neresi? Başbağlar söyledim, neden? Olan oldu, yıkılan yıkıldı, yakılan yıkıldı, İş, işten geçti, tamam. Artık herkes, herkes gelir. Nasıl? Oraya gitti, Salat'ı beraber şehit oldu. Neden şehit oldu diyoruz? Zulmen bir insan böyle haydutlar eşkıya tarafından öldürüldüğünde tabii. O şevittir. Bu adamlar canini, minari yaptığına, yıktığına göre Müslüman da değil yani Gayrimüslim'in evinde. Ermeni belki, belki dinden, imandan çıkmış mülter. öyle insanlar. Ama şimdi tabii Ecebi onu çekti. Allah öyle yazmış yazısını almanın. Oraya gitti. O akşam haydutlar geldi. Bunlar da namazı kıldılar. Camiden çıktılar. İmamı öldürdüler. haydutlar. Sonra bunları öldürdüler. Evleri yaktılar. Kimisi evlerin içinde kaldı. Hala cesetleri çıkartılmadı. Çoğu Almanya'dan veya kuvvetten köylerimiz bir yerde gelmiş insanlarmış. Bak nasıl hadis-i şerifte şimdi karşımıza geliyor ki Allah böyle buyurmuş, hasen hadis demiş, İmam Kırmızı'nı yani sağlam. Allah, bir kulun bir yerde ölmesini murad ettiğini tasgir eyle oraya bir ihtiyaç vesile çıkarsın gider, orada ölür. Allah, şefaatle ne yazacaksın? Tabii, şimdi ben diyorum ki, kimseler? Ölen mi öldürülen mi? Öldüren mi, ölen mi? Öldüren kenede gitti, çünkü mazlum. Şimdi asıl ağlamak sırası öldürende. Bir kere kanun elbet bir yerde yakalanır. İşte bunlar baş başlar, saklananı yapmış haydutlardır diye efendim objektiften gözleniyor. Saklamaya çalışan, yüzünü saklamaya çalışan insanlar bir zaman sonra gelirsiniz. Yani dünyada da eskini buldurur Allah. Ve ahireti mahvudur. Yani mümin ise, imanı var idi de yaptıysa, Müslüman idi ise bir Müslümanı e e kasten öldüren, ebediyen cehennemde yenecek. Kâsır ise zaten cehennemde yenecek. Şimdi asıl, asıl onlar yüklü bu dünya hayatını ah kâsır anlayamaz yani ahirette öyle olacak mı olacak falan, bunları anlayacak durumda değil ama işin aslı Peygamber Efendimiz zamanında da böyle. Daha önceki ümmetler zamanında da böyle. Kralın, seni İsrail'in, erkek çocuklarını öldürülmüş. Bu kaç ciddi? اَبْنَاءَهُمْ يَسْتَحْلِي Erkek çocukları öldürürürse, sözleri, kargıları bırakırdı geride. kralın zulmü öyle geçmiş, Nemrud'un zulmü böyle geçmiş, efendim bilmem as kavminin, fedut kavminin asilerinin, badilerinin haydutlarının, essiyasının hayatları öyle geçmiş lurt kavminin. Şöyle helak olmuşlar, böyle helak olmuşlar. Ezeke'ni ya Aleyhisselam'ı testereyle düşmüşler, şehit etmişler. Peygamber, Allah'ın peygamberlerine. Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabından, hafızlardan yetmiş kişimiz bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çağırmış bir kabile, yolda baskıdını yapmışlar. Yetmişini şehit etmişler. Yani Allah'ın fitni, hikmeti, taksiri, esrarı bilemiyoruz. Efendim, böyle iyi insanlar, evliya gibi, mübarek insanlar. Bu öbürlerinden 8 tanesi bu sene beraber haç yaptınız, haç arkadaşınız. Haç da yaptılar. Yani, Allah şefaatlerine erdi diyorum. allah Belalara, musibetlere uğratmasın, Müslümanlara uyanıklık meselesin. Şimdi, <gülüyor> geçen sene gazeteler yazmaya başladı. 92 yılının Ekim ayında, Kasım ayında. Biz de toplantılar yapıp, yazdılarımızı bildirmeye başladık. Bakın dedik, Milli Savunma şey, Genelkurmay Başkanı, vaziyetini görmüyorum diyor. Dışişleri Bakanı, çok karamsarım, ümitsizim diyor. Amerika'nın bilmem stratejik araştırmalar Enstitüsü 93 yılının Ağustosunda Balkanlar'da bir savaş çıkabilir diyor. Bu adamlar bir şey biliyorlar ki böyle diyorlar aman gözünüzü açın, tedbirinizi alın, ihtiyatlı davranın korunun, mebekçi tutun mebekçi koyun, evinizin emniyetini, şahsınızın emniyetini, köyünüzün emniyetini, ülkenizin emniyetini sağlamaya gayret edin havaiyatı bir tarafa bırakın ciddi tedbirler alın Demek ki çok kimse bu şeyleri almamış. Ciddiye almamış bu konuşmaları ama yani ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Ciddiye almak lazım. Tedbirini almak lazım. Tedbiri alıp Allah'a tevekkül etmeyi ondan sonra yapmak lazım. Tedbir ve ihtiya Allah'ın bizi emri. O da bir emir. Peygamber Efendimiz kayıp ve tevekkel duyurmuş. Deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül eyle duyurmuş. O bakımda sonra Müslümanların nöbet tutması sevaptır. Allah rızası için nöbet tutan göze cehennem ateşi değmeyecek. Onun için evlerinizde, mahallelerinizde nöbet tutun, köylerinizde nöbet tutun. Üç tane, beş tane, on tane. Sonra allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş وَاَئِدُّ لَهُمْ مَسْلَ تَعْتُمْ مِنْ كُوْوَةٍ Küçünüzün yettiği kadar şu kafirlere karşı güç kuvvet silah hazırlayın buyurmuş. 20. yüzyılda sağımızda Ermeni, solumuzda Rum, tepemizde Rus, efendim aşağımızda efendim Ermenilerin eline geçirmiş olduğu bir Suriye. Sen onu Arap ülkesi sanırsın, Süryani'lerin, Ermeni'lerin hakim olduğu yer. Öbür tarafta bir zıfır Irak. Daha öbür tarafta bir Allah ıslah eylesin İran. E şimdi her taraf tehlike hazırlan sana sevaptır. Bak Allah ne diyor? Ve eiddû lehum mesefâküm min kuvvesim. Gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlanıyor. Eskiden her günün belinde şöyle bir sapı, sapı süslü bir bıçağı olurduk. Şeyine, efendim, kuşağına takarlardı. Biz de küçükken, ben de gülüş saplı bir tane yaptırmıştım. Şöyle efendim, tatile gittiğim zaman bu ne diye sorarlardı bana. Hoşuna gidelim. Ben de kurama takardım yani pantolonuma. E, elma soymakta işe yarıyor. Şey çopa yontması, işe yarıyor filan. E bu bir adet, bir töreydi, şeydi. Ama Allah Celle Celaluhu topluluğa da ciddi olarak emrediyor. وَاَئِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاتٌ مِنْ قُرْضِينَ Yani gücünüzün yettiği kadar hazırlanın. Yani en modern silahların Türkiye'de olması lazım. Atomu yapması lazım Türkiye'de. Çünkü atom bombası yapan kurtuluyor Amerika'nın durumundan. Atom bombası yapmadığı, muavellet gemisinin efendim, komuta kulesi uçuyor, efendim falancı yerden kalkan uçak falancı yerde düşüyor helikopterler falancı yere efendim aile yardım malısı yapıyorlar yani silahın kuvvetli fazla kuvvetli olmadı yandı elin maskarası oluyorsun kendi memleketinde kendi işini yürütemiyorsun efendim suçlu cezalandıramıyorsun yakasına yapışamıyorsun dışarıdan komuta geliyor emir geliyor d dokunma ef esas sonra şöyle yaparsan ben de sana yardımı keserim. uğur yaparım zur yaparım ve bir tarafta Yunanistan, Batı Trakya'daki bir ara, Batı Trakya, İslam Cumhuriyeti'ni kurmuş olan kardeşlerimize kabul edilmemiş. Yani kurmuşlar, orası İslam diyarı alamamışız, kopartamamışız. Vardar Ovası'na kadar, Kosova'ya kadar yeri, yendiğimiz halde Yunanlıları yürüse alırdık. Ama olmamış. Orada zulüm ediyor Yunanlı anlaşmaları çiğniyor. Rodas Adası'ndan bilmem ne adasında, e, Sakız Adası'nda üst yapıyor. Hıyp diyemiyorsun. Neden? Arkasında dayısı var. Amerika var. Avrupa var. Bilen O halde ne olacaksın? Yani yemeği, içmeyi köşkü, tatili pikniği bırakalım. Şu Amerika'yı korkutacak, şu düşmanlara kendimizi saydıracak bir teçhizatlanmaya, silahlanmaya girelim. İzzetle o iş gelmiş. Konuşma yapmış. Demiş ki bana şu kadar milyar para verin. Ben demiş ki, işte Kosova'sını, sancağını, dostasını, her şeyini, her tarafını demiş. Alıvereyim demiş. Paraya dayanıyor, silaha dayanıyor. Demiş üç şeye ihtiyacım var. Bunları duyuyoruz yani uzaktan. Üç şeye ihtiyacım var. Roket atar. Bir. Roket atar. Roket atar. Roket atar. Roket atar dediği şey nedir? Şöyle bir boru kadar bir şey. Otomatik olanlarına lav silahı diyorlar. Yani ambalajdan çıkartıyorsun, trak, biraz çekip uzatıyorsun, omuzla day dayıyorsun, bir tane atıyorsun, bir tane. Ondan sonra da kullanılmıştır. Kullanmış enjeksiyon gibi atıyorsun. Yani bir daha kullanılmazsa gözün kalmıyor. sandıktan çıkar, patlat, yürü. O kadar şey. Yani bu çok iş görüyor. Neden? tanka isabet ettin mi eritiyor. Zaten tanka isabet etti mi o mermi, içindeki adamlar kapağı zor açıyorlar, dışarı zor atıyorlar kendilerini. Neden? İçerisi ateş gibi oluyor. Yani bu taraftan bomba eritmeye başlayınca şeyi, tankın orasını burasını, içeride durulmaz bir şey, hemen canını dışarıya zor atıyor tabii, takır takır orada şey yapıyor. Tankı düşürüyor. Beton koruganları bilmem 90 cm'e kadar olunca deliyor vesaire. Kolay da. iki kişi de taşıyabiliyor. Devletin başında neden olsan herkese birer tane hediye ederim. <gülüyor> 55 milyon tane şey. Röket atar. Lav silahı. Tamam. O zaman ne Amerika'dan korkarsın, ne Rusya'dan korkarsın, ne Ermenistan'dan çekinirsin, ne efendim vesaireden. Bu kadar basit. Bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Çok daha büyük felaketler geliyor. Millet efendim İstanbul'dan Trakya'ya bilmem daha kadar bütün sahiller sahil siteleri yazdıklar. Efendim, Yalova'dan Erdiye'ye Çanakkale'ye kadar şeyler. Ege'de efendim, girintili çıkıntı bu Bodrum, Marmaris, ıvır zıvır her yazdık. Keyif, eğlence, milyonlar, milyarlar. Herkes keyfinde. Bir nişan için 5 milyar. Bir yılbaşı başı gecesi, gecesi, eğlencesi için çok kadar milyon. Millette para var. Silkele sen altın dökecek. En sesinden tutup, tangurl tangurl aşağıda iyi tut. Tut ağacın altında çarşaf giyerdin gibi. sokaktan kimi kimin yakalarsan yakala. En sesinden silkele. Hepsinin cebinden tangurl tangurl al. Memleket zengin. Mercedesler dolu apartmanlar yazlıklar kışlıklar her şey var. Ama insaf yok. Ciddiyet yok. Gayret yok. Yani. ''Ben bir zamanlar dünyanın en büyük devletiydim, ne oldu bana?'' diye bir utanma, bir gayret, bir ciddiyet, bir çalışma, bir şey yok. Şuraya bu kadar boşluyoruz buraya bu kadar şeyin, devletin hazinesi tam takır, yeni su almış, batıyor vesaire vesaire. Yani vatan hepimiz batacak, tedbir alalım, yok. Eğlenelim, herkes geliyordu, Boğaz'da, Çamlıca'da, dünyanın en güzel yerlerini vermiş Allah bize, en güzel yerleri Allah bize verdi diye en güzel yerlerde çalgı, içgü, kumar, kuhuş, zina Allah'a isyan yani Allah'a teşekkür böyle mi olur? Allah'a şükür, nimetlerine şükür böyle mi olur? Allah tabi bu gerçekleri gören kardeşlerimiz var onların çalışmalarını nasip etsin görmeyenlere de göstersin biz de ciddi Müslümanlar olarak yani her şeyi düşünen insanlar olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alalım İza kada ahalukumus salate fi fi deisihi Bu da çok kaynaklarda rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif Hocamız arkasına hepsini sıralamış yerden aldığını. Manası şu bu hadis-i şerifin. İza kada ahadukum salate fi mescidi. Namazı sizden biriniz bir mescitte cemaatle kıldı mı? Kıldı. Tamam. He, ten yece al gibehi niseben li O namazından evine de bir nasip ayırsın. Evinin de bir hissesi olsun o namazdan. فَإِنَّ اللّٰهَ جَاِلُونَ fi بَيْتِهِ مِنْ سَلَاتُ Çünkü evinde namaz kıldığı zaman Allah o namazından dolayı evine bir hayır ihsan edecektir. Hayır bahşedecektir. Evinde de namaz kılsın. Bu nasıl olur? Ya mesela öğle ezanı okunduğu zaman, sabahtan başlayalım. Sabah ezanı okunduğu zaman abdestini alırsın, evinde sünnetini kılarsın sabah namazını, yürü camiye gelirsin, camide de farzı kılarsın. Evin de nasibi oldu, camide de cemaate yetiştin, sevap kazandın. Öğle ezanı okundu, evinde öğlen namazı kılarsın, camiye gelir farzı kılarsın, son sünneti kılarsın. Veya camiye gelir sünneti farzı kılarsın, son sünneti gider evinde kılarsın, duana ona yaparsın. Evinin de namazdan bir nasibi olsun diye. İkindi oldu mu? Ezan okunca evinde namaz kılar gelirsin. Hocam dur, de kurtuldun evinden ama... İkindi de kurtulamazsın. Ezan okunup da evde namaz kılıp buraya gelinceye kadar namaz geçiyor diyebilirsiniz. Hakikaten bazı müezzinler ve imamlar jet müezzin ve jet imam oluyorlar. Yani evinde namaz kılan bir insanın farklı namaza yetişmesi mümkün olmuyor. Bu bir eksiklik. Araplar bunu çok güzel halletmişler. Her namazın ezanından sonraya belli bir pay koymuşlar. Sabah namazından sonra ezandan sonra yarım saat sonra kılınır. Tamam. Herkes biliyor bunu. Hatta duvarlara levha olarak astırmış diğer İşleri başkanlığı onlar. Öğlen namazından sonra 20 dakika öğle ezandan 20 dakika sonra öğlenin tarzına durulur. İkindi de 15 dakika, akşamda 5 dakika, yatsı da şurada filan diye. Şimdi öğleyin çok sıcak olduğu için onların memleketinde dükkanlar öğleyin kapanıyor. Öğleden evvel kapanıyor öğle namazını kılıyorlar, evine gidiyor, yatıyor millet. Yani gündüz uykusu yapıyor, ezan okunuyor, ikindi ezan okunuyor, hop yataktan kalkıyor. Gidiyor o, oh, kusül abdesti alıyor, yıkanıyor, donanıyor, giyiniyor, camiye geliyor, sünnetini kılıyor, Kur'an-ı Kerim'i aşıyor, birkaç sayfa okuyor, ondan sonra fazla diyor. Yani, çok hoşuma gidiyor bu ferahlık. Şey de belli, Zamanı belli. Şu kadar dakika sonra diye belli. Böylece herkes yetişiyor. Biz ne yapıyoruz? İmam müezzin sesleniyor. Hayya aleyhissalâh. Ezan ne demek? Seslenmek demek. Çağırmak demek. Davet demek. Ve şu sözde tam davet. Hayya aleyhissalâh. Haydin namaza. Yani teşvik ediyor. Haydi gelin. Namaz kılacağız. Minareden kaderlerle bağırıyor. Köye Mahalleye, haydi namaz kılacağız gelin. Sen de peki diyorsun, geliyim diyorsun, geliyorsun bakıyorsun ki, a, berabirdi, her şey bitmiş. Neresine yan yan bakıyorsun, hani beni çağırmıştın, ne oldu? Her şey geldi geçti. Böyle acele iyi değil. Yani Arabistan'da yapılan daha güzel. Saatleri belli olmalı biraz da ezanla farzın arasında vakit olmalı. Herkes hazırlanabilmeli. Yani farkında olmayan. Farkında olmayan da hazırlanabilmeli. Camiye gelen de biraz Kur'an okumalı. Efendim, hırsızı tazelemeli. Vesaire, vesaire. Öyle yapıyorlar. Çok ezberleri kuvvetli. Neden? Vakit var. Her gün 20 dakika, 10 dakika camide okuya, okuya o 29. cüzü, 28. cüzü, 27. cüzü, amne cüzünden ayrı, geriye doğru ezberliyorlar. Ahalinin Kur'an bülgesi çok güzel. Arabistan'da. Bizim öyle değil. Neden? Jet usulü her şeyimiz. Bak burada birinci hadis-i şerifte de geçti. Kul ibadeti kusurlu yaparsa o zaman tasaları, gamları artıyor. Öyle yapmayacak. Demek ki tadını çıkartacak. Yani bu namaz gözünün bebeği namazmış madem Müslümanın. O anda da tatlı tatlı, şöyle özene bezene, güzel güzel acele etmeden kılması lazım. Bunu sağlayabilirsek iyi olur. Bizim bu camide hocamız cennet mekanının sağlığında bu iş böyleydi. Yani insan kız taşında da otursa, Fatih'te de otursa, birebilecek ki efendim, buraya geldiği zaman parve yetişir. Çok acele edilmezdi burada eskiden. Hocamız çünkü abdest alırdı, içeride kılardı namazı, aheste aheste kılardı, tatlı tatlı kılardı. Buraya çıkıncaya kadar on dakika, on beş dakikada geçerdi. Hoca da caminin imamı olduğundan, efendim kimse de ondan evvel kalkıp kâhmet getiremezdi. Kimse de hoca niye geç kaldım diye hesap da soramazdı, muhtemelen bir hoca olduğunda. E burası tatlı güzel oluyordu. Şimdi hızlı oluyor. Ama bizim Sapanca'daki mahallede daha hızlıdır. Bizim mahallede ezan duyduğun zaman gitsen, şey duaya zor yetişirsin. O kadar, o kadar cüret bizim... Ee, müezzinimiz orada komşumuzdur maşallah Fis edilillah, edilillah. Fatiha'yı çeker ya Allah tamam iş bitti ununu eledi, eleğini duvardaki çiviye asar geçer gider kadını çıkartarak güzel yapmalı evinde de sünnetten fazla bir şeyler kılmalı yani bunu unutmayın ve şeye de kızmayın bazı da kendi üstüne lazım olmayan şeye karışıyor yan yan bakıyor adama ya Allah Allah bu adam niye dua etmeden gitti sana ne sana, farzı kıldı mı? Kıldı. En iyi ötekisinde kılınıyor? Duaya da beklemiyor. Resulullah Bak başka sebepler var bilmediğin. Bak o da evde kılacak. Daha fazla dua edecek. Daha uzun şeyleri var belki. Tesbihatı vesairesi filan var. Bundan sonraki hadis-i şerif. İzat hada ahakım, halk yasuhu. فَنْ يُعَذ۪ينَ الرُّجَاءَ اِلٰى اَجْرِهِ فَاِنَّهُ اَعْزَمُوا azamur اَجْرِهِ âişe Ayşe Yusuf annemizden radıyallahu teala anha şöyle yuvayet edilmiş, o bizim annemiz. Tabi bu arada parantez içinde söyleyeyim, Arapça dilimizde o zaman ne oluyor? Ana dilimiz oluyor. Biz ne biçim evlatlarız ki ana dilini bilmiyor. Ne biçim evlat ki ana dilini bilmiyor. Analarımız, Peygamber Efendimiz'in zevceleri, Hz. Ayşe, Hz. Hatice vesaire, Onlar Arapça konuşuyordu. Bizim ana dilimiz Arapça. Biz Arapçayı bilmiyoruz. Biz nasıl, nasıl evladız biz? Biraz Arapça öğreneceğiz. Yani Arapçanın yaşı yoktur bu işin. Yaşlı da olsa, genç de olsa Arapçayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'in tadını çıkarta çıkarta okuduğumuz zaman anlaya anlaya tatlı tatlı ibadet edeceğiz. Dua edeceğiz, zikir yapacağız. Adama nikah günü Hoca Efendi'ye işaret ediyorsun, bir aşırı şerif oku, bir aşırı okuyor Kur'an-ı Kerim'den. Yani şimdi nikah günü cenazeden bilmem neden mirastan bahsediyor. Ya nikahda veya boşanmaktan. Yani güzel bir konuyla ilgili mevkiye, makama, zamana, hengama uygun bir aşırı oku. Neden? <gülüyor> hafız ama manasını bilmiyor. Manasını bilmiyor. Yani mekana ve makama uygun söz söylemek önemli. Her söz, her yerde söylenmez. Sözün söylenme yeri vardır, zamanı vardır. Onu güzelce ayarlamak lazım. Harakça bilmemekten çok komik işler oluyor. Gaflar oluyor, hatalar oluyor. Sonra bu şeyde de oluyor, bu ilahilerde filan de oluyor. Adam ilahi okuyor da tüylerim diken diken oluyor benim çok kötü manas. bilmediği için kelimeler değiştirip yalan yanlış şeyler itikada aykırı vesaire filan acayip şeyler olabiliyor. İnsanın manasını bilmeden bir şey yapması doğru değil. Öğrenleri. Arapçayı da o bakımdan öğrenmeliyiz. Şimdi Hazreti Ayşe Valdemiz rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den buyuruyor ki kadâ sizden biriniz haccını tamamladığı zaman Hicaz'a gitti tamam Arapak'a çıktı Efendim Müzdelife'ye geldi, vakfesini yaptı, Mina'ya geldi, şeytanlarını taşladı, farz efendim, tavafını yaptı. Efendim Ondan sonra vazifeler bitti, kullanılar kesildi, her şey bitti. Sonra hala hatırlıyorum, hayrola? Hadi bakalım. Vazifeler elinde kamçı, herkesi şey yaparmış, hadi yallah memleketimizle yürüyün diye. Şimdi burada hadis-i şerifte anlıyoruz neden öyle yaptığını ki Peygamber hanım sizden biriniz hacını yapıp tamamladığı zaman fez yu akiru ruci ila ehli beldesine ailesine dönüşü acele acele yap. Çabuklaştırsın. O Çabuk bitsin. Çünkü sebep fe innehu a'zamu ecrihi. Çünkü bu hacının sevabının daha büyük olmasına sebep olur böyle hareket etme. Artık bekletme. Hacıları beklemek durumunda olan aileni vesaire tamam bir an evvel gidiveren kavuşun artık Bozgif'e de bitti. Sevabı daha çok olur diyor yani Peygamber Efendimiz. Neler düşünüyor? Hani düz mesela sanırız ki orada kalabildiği kadar kalsın orada namaz kılmak sevap daha oyalansın, sallansın vesaire. Hayır. Bu tarafı da düşünce Burada bekleyenler de var. Hacısını efendim gelsin de karşılayalım diye bekleyenler de var. Onları üzmemek daha önemli oluyor. Bir de Peygamber Efendimiz'in zamanında hatırlıyorum, sahabeden birisini, Abdullah bin i Revaha Hazretleri olabilir, bir askeri birliğin başına komutan tayin ediyor. Çok güzel ata binermiş, deveye binermiş, hızlı sürermiş. Sen bu şeyin komutanısın. Bunları trencilere götür. O da askerlerini hazırlıyor, birliğini. Hadi diyor, siz yola çıkın. Ben arkanızdan yetişirim diyor. Efendim kalıyor Medine-i Minervere'de. İşte eyaküksünün cuma mıydı neydi ise Peygamber Efendimiz bakıyor ki ah bir komutan Medine'de. E ben sana söylemedim mi git diye. Gönderdim ya Resulallah. E sen niye gitmedin onlarla? E senin işte şu cuma namazını şu mescitte kılmayı e, sevap diye istedim de onun için onları gönderdim. Yetişirim arkada ya yani Resulallah. Diyor ki ne kadar çırpınsan, yani burada da kılsan, onlarla çıkmış olmanın sevabını erişemezsin, yakalayamazsın. Bak ne kadar şey. Yani vazife ve efendim işin, her işin yeri var, zamanı var. Yani o zaman erken gitmek sevap oluyor. Başka zaman, başka türlü olabiliyor durumlar. Onun için her şeyi yerli yenice yapmak lazım. Haç tamam oldu mu? Oldu. Tamam. O zaman haç tamam olduysa, yallah Allah Hadi bakalım tüm çocuğuna bir an evvel kavuşmaya acele et demek lazım dedi. İza Ka'ate ahadukum ila akhihi fe'ris erhu tefakuhan velayes al yes enhu ta'aniten Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet edilmiş. Sizden biriniz bir kardeşine Yanına varıp da oturduğu zaman, arkadaşının kardeşinin yanına gidip oturduğu zaman, ona bir bilgiyi öğrenmek için dini bir konuyu öğrenmek için soru sorsun, soruyu o maksatla sorsun, onu intihar etmek maksadıyla sormasın. Şimdi bizim başımızda çok geliyor. Biz kalkıyoruz Anadolu'da bir kasabaya gidiyoruz veya yurt dışında bir efendim Müslüman işçilerin olduğu yere gidiyoruz vesaire filan adam bize soru yağdırıyor. Ama bu soruları benden önceki hocuya da sormuş, daha önceki hocuya da sormuş, daha önceki hocuya da sormuş, daha önceki ya da sormuş, daha önceki hocuya da, da, da sormuş. O onun profesörü benden iyi biliyor. Konuyu benden iyi biliyor. Yani benim, benim o kadar ilgim yok o meseleyimde, o daha iyi biliyor. Bir de bana soruyor. Niye soruyorsun? Ya yazık ki benim nefeslerime, şeylerime beni ne diye meşgul ediyorsun, terletiyorsun, ücüyorsun. Kimse böyle... Yani şey olsun diye soruyor, yoklamak için soruyor, imtihan için soruyor, müşkün durumda bırakmak için soruyor filan. Bu doğru değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz kardeşinizin yanına girip oturduğu zaman sor soracaksa dini bilgisini arttırmak, tefeyyüz etmek için, taallüm etmek için, efendim, istifade etmek için sorsun. Yoksa imtihan için, onu bir durumda bırakmak için meşakkate sokmak için sormasın diyor. Her şeyde niyet çok önemli. İyi niyetli olacak, az niyetli olmayacak kişi. İzâ kulten bisahidike vel imamu yahtubu yavmen cumaati enfıt fakat lezavite Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Şimdi cuma günü Allah Müslümanların toplanmasını emretmiş. Cuma namazı bir topluluk namazıdır, farzdır, bir içtimadır, mühim bir şeydir yani. İşini gücünü bırakacak, ticaretini kapatacak, dükkanını örtecek, ticaret, şey, cuma günü gelecek. Neden? اِذَا نُودِيَ دِسْقَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَاتِ فَسْعَوْ اِلَا جُفْرِ Ey iman edenler, cuma günü, cuma namazı için ezan okunduğu zaman, Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikrine imamın hutbesi kılınan namaz. İkisi de zikir. Allah'ın zikrine koşa koşa gidin, alışverişi bırakın. Zâibküm hayrulletim Bu sizin için daha hayırlıdır, bilecek olursanız. Anlayabilecekseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yani ticaret etmek değil, oraya koşmak hayırlıdır diyor. Ve camiye geldiği zaman insan imam hüttiye çıktığı zaman namaz da kılamaz artık. İmam mindere çıkmışsa namaz da olmaz, önceden gelseydi, kılsaydı, kılardı, konuşması da olmaz, konuştuğu zaman sevabı kaçar, konuştuğu zaman cumanın sevabı silinir, kalmaz, konuşmayacak, yani İslam ciddiyet getirmiş işe, imam konuşurken kimse konuşamaz, can kulağıyla herkes hatidi dinleyecek, mindere çıkmış, konuşurken hiç tık, tık, ses çıkmayacak, Burada şimdi bu meseleyi anladıktan sonra tercüme edelim. Diyor ki peygamber Efendimiz İza kurulceği sahibi ki arkadaşına sen dediğin zaman ne zaman? Ve imam hutbe bu birer cuma günü cuma günü imam hutbeye çıkmış, hutbeyi okurken sen arkadaşına şöyle dediğin zaman en sık konuşma imam okuyor, "Sus" konuşma dediğin zaman en sık demek sus demek. Sesini kes demek yani. En sırt dediğin zaman sen de sevabı kaçırdı. En sırt demek diyor, Yani sus bile demek yok. Sus dediğin zaman da konuşmuş oluyorsun. O da cevabı kaçırıyor. Yani konuşmayacaksın bir. Konuşana sus bile demeyeceksin. Çünkü o da bir konuşmadır. Herkes sus derse koca kalabalık olur. Güldür olur. Susulacak. Hiç konuşulmayacak yani. O kadar ciddi. Tabi konuşulmayacak, herkes imamın şeyini dinleyecek, nasihatini dinleyecek. Ama millet şöyle bir rahat oturdu mu, şöyle kollarını düzlerine şöyle bir kavradı mı, rahat bir şekilde düşmüyordu o zaman. Tam böyle ağırlık merkezinden inen çekil, dayanma düzlerinin dışına çıkmadığı için gayet sağlam bir oturuş oluyor o. Efendim, başlıyor uyuma. Eğer dirsek atmazsa horulduyor bile rahat geliyor. Bunda tabii iki şey var. İmamların cazi konuları anlatması lazım. Bu bir sanat tabii. Uyutmamak. Milleti uyutmamak önemli. Ötekesinin de uyumama dikkat etmesi lazım. Şeytanın oyununa gelmemesi lazım. Onu dinlemek ibadet, sevap. Allah'ın zikrine koşun demiş. Allah önem veriyor o konuşmaya. O nefsiyatı dinlemeyi istiyor. Dinlemesini istiyor. Şeytan da onu uyutuyor. Neden? Şeytan Allah'ın dediklerinin tersini yaptırmaya, böylece Allah'ın gazabına uğramasına uğrat, uğramasına çalışır, uğraşır. Yani insanları Allah'ın sevmediği bir duruma düşürmeye çalışır. O uyku orada şeytandan. Onun için ne yaparlarmış büyüklerimiz tasavvufi çalışmasını yaparken halvette uyumayın diye uyumayın diye başı önüne gelmesin diye tedbir alırlar arkama yaslanıp da sorlamayın diye arkasına çivi koyarlarmış. Yaslandığı zaman batacak, uf! Hemen aklı başına gelecek, uykusu kaçacak diye çivi koyarlarmış ki uyumasın diye. Onun için tedbir almak lazım. O, o uyuma saati değil, can kulağını, hatibi dinleme saati. Hatibin de, ona, ona ait vazife, cazik ve önemli konuları seçip onları okuması, anlatması lazım. Ey cemaat-i müslümin, efendim bugünkü hutbemizin mevzu ağaç güzelliği hakkındadır. Efendim Türk Hava Kurumu'na yardım hakkındadır. Kesinlikle. Çevreyi korumak, güzelleşirme. Onu çevre bakanlığı yapsın ya. Çevre bakanlığı konuşmalarında, konferanslarında ey cemaat-i müslümin namazınızı ihmal etmeyin diyor mu? Demiyor. Sen niye onun işini yapıyorsun? Sen kendi işine bak asıl işlerine meşgul ol. aşı efendim anneler günü, babalar günü dedeler günü, neneler günü bilmem ne günü nereden gelmiş, UNESCO'nun bilmem, bilmem nesi bilmem nesi, millet boyuna cami hatibi şeyi kendi konusunu konuşturmaya zorluyor tabi millet onu bildiği için tamam, ağaç dikmeş onu duymuş 40 defa hütmesinin mevzunu da başında söylüyor, aslında kompozisyonda bir kaide vardır Meraklandırmak lazım konu, konu hakkında. Romanlar nasıl başlar? Heyecanlı polisiye romanlar nasıl başlar? Geceliğin şiddetli bir rüzgar esiyordu. Odanın kapısı gıcırt diye biriler açıldı filan diye insan hemen rüzgarı açılıyor. Dur bakalım ne söyleyecek falan. romanı başından sonuna kadar okuyor. Şimdi başında hutvemizin mevzu ağaçlıkların faziletidir. Tamam anladım hocam. Hadi Allah razı Allah razı olsun. <gülüyor> Bu da şey oluyor. Yani uygun olmuyor. O da kompozisyon tekniği, hitaret tekniği olmuş oluyor. O da ona dikkat edecek. Belikisi de şeytanın oyununa gelmeyiz. Allah'ın emirlerini, ayetleri, Resulullah'ın hadis-i şeriflerini dinlemeye dikkat edecek. İza kadal imam-ı ve ka've fe ahdese kable en fakat تَمَّتْ سَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ اَتَمَّتْ سَلَاتُ İmam namazını bitirir, tahiyyatı tamamladıktan sonra, selamdan önce işi bitirdikten sonra herhangi bir abdesti bozucu bir durum olursa efendim namazı yani konuşmamış bile olsa tamamlanmış olur. Arkasında olanların da namazı tamam olmuştur diye biliriz. Çünkü vazifeler yapılmış oluyor. Sonra izâ kadal kâdî feştehede fe asâfe fe lerû aşeretü ucûrin. Ve ize fehede fe ahta fe lerû ecrun el ecrani. Abdullah ibn Amr <gülüyor> radiyallahu <gülüyor> anhuma'dan. Babası da Müsr-i Fatih, Amr-i ibn-i As. Kendisi de ashabın fakihlerinden. O rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis içerisi buyuruyor ki اِذَا قَدَلْ قَادِي فَشْتَهَرَ فَاسْحَابَ سَلَهُ اَشْفَتُ Hücud. Hakim, mahkemede iki kişi arasında hükmeden kadı. Hükmünü verdiği zaman ama hükmünü vermekte iyice bocalayıp, düşünüp, çalışıp, gayret edip bunun nasıl olması lazım? Ayetleri, hadisleri, şeriatın ahkamını, kanunlarını iyice düşünüp de, efendim, karar verip, sahabe, kararı da isabetli olursa, hakim kararı verdi, kararı da doğru, tamam. isabetli olursa ona on sevap verilir. Kadının isabetli kararına Allah on sevap verir. ama. Ve izleştir ederse asla Gene gayret etti doğruyu bulmaya, düşünce taşındı. Ama aklına öteki şey gelmedi. Yanlış bir karar verdi. Asıl hay Allah tüh de o da vardır filan der insan varca. bir şey unuttu, aklına gelmedi. kararı yanlış oldu. O zaman ne olur? İçtihad etti ama yani cehketti. Yani gayret etti burada. İçtihad demek gayret etti yani. Doğruyu bulmaya çalıştı, uğraştı, düşünce taşındı ama yanlış oldu kararı. O zaman o zaman ne olur fe akta a ev ecran. Onun da gene bir ecri veyahut iki ecri olur. Bir veya iki ecri olur. Tabii bu bir veya iki ecir demek bu veya sözü râviden mi geliyor onu bilemiyoruz. Şu anda şerhli yanımızda yok. Belki Resulullah şöyle mi dedi, böyle mi dedi? Hatırımda iyi tutamamışım malı Belki de kararı veren insanın kararındaki Duruma göre bir ecir veya iki ecir alıyor diye efendiniz öyle söylemiş olabilir. Şunu anlıyoruz ki, kadı iyi niyetli oldu mu, hakkı bulmak için de çalıştı mı, isabetli karar verirse on ecir alıyor, isabetsiz olsa iki alıyor, gene alıyor. Yani hata etti diye ceza yazılmıyor. Günaha girmiyor, neden? Gayret etti. Ne yapısın? Herkes yani e, o zaman kaçar bu işten. Kadılık mesleğinde insan kalmaz. Kimse kadı olmak istemez. Zaten tehlikesi de var. Ahirette mahkeme-i kübra zamanında efendim insanlar hesaba çekildiği zaman da iki kişi arasında hükmeden insanlar hep keşke hükmesmeseydim diyecekmiş. Çünkü korkulacak bir durum. Tabi herkes kaçar. Herkes kaçınca da bu fıkhi meseleler nasıl çözülecek? Bu ihtilaflar nasıl halledilecek? Bu müessesenin de mahkeme müessesesinin de mevcut olması şart o halde iyi niyetli insanların ne yapalım her şeyi tam yapamasa bile gene yapmaya çalışması lazım. İsabet ederse hükmünde on sevap alır. İsabet etmezse de gene Allah mükafatsız bırakmıyor. Boş yok yani. iki ecir alıyor veya bir ecir alıyor. Bunun gibi şey de vardır. Başka şeyler de var İslam'da. Mesela bir insan bir iyiliği yapmaya niyet etse, yapsa bire on kazanır. Niyet etse yapamazsa, gene sevap kazanır. Şu hayırı yapayım diye niyet etse ama mani çıktı, misafir geldi yapamadı, gene sevap kazanır. Bir kötülüğü yapma niyet etse, yapsa bir günah kazanır. Bir kötülüğü yapma niyet etmişken Allah'tan korkup vazgeçse bu sefer bir sevap kazanır. İslam'ın böyle mükafatları var. Dokuzuncu hadis gelir, İsa Kulte'ye Subhanallah, fakat zekiat Allah. Ve zekerat. İza kultu elhamdülillah, fakat şeker tallah. Fezabeke. İza kultu la ilah illallah, diye kelime-i tevhid ellesi men kalaha qayru şakcin ve lemurtabim ve rami teketrin ve alcetparin ateka Allahu minen nar. El hakemimiz dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bu hadis-i şerifte. İza kulle subhanallah. Sen subhanallah dediğin zaman fakat teker Allah tezekere. Allah'ı sen zikretmiş olursun. Allah da seni zikreder. Biliyorsunuz zikrin şerefi çok yüksektir. Allah kendisini zikredenleri Allah da zikrediyor. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu rilediyor. Fez kur'ani, <gülüyor> evkur'un meşhurluğu, velayet kur'an de bu var. Burada da karşımıza geliyor. Sen Allah dedin mi Allah'ı zikretmiş olursun bu sözünle ve Allah da seni zikreder. Tabii Allah'ın kulunuzu zikretmesi ne büyük devlettir, ne büyük şereftir, ne büyük nimettir, ne büyük mazhariyettir, ne büyük hayırların vesilesidir. Allah kuluna kulun dedi mi insanın dayanılmaz halet almaz yani. Fezlerde güzel bir durum. Neyze kulte elhamdülillah. Sen elhamdülillah dediğin zaman dediğin zaman şüphanallah dedin. Allah'ını zikretmiş olursun. Allah da seni zikreder. Elhamdülillah dediğin zaman fethat şeker Allah, Allah'a şükretmiş olursun. Çünkü olsun sana yarası demiş oluyorsun. Fezadeke. Allah o zaman senin nimetini arttırır. Bunun karşılığı da şükretmenin karşılığı nedir? Nimetin artmasıdır. Şükredenin nimetini arttırır. Yani Allah'ın âdesi, adetullah böyledir. Şükreden, le'in çekersin, le'in çekersin ve ezîdennekim. Eğer sizler şükrederseniz mutlaka ben, azimüşşan, Allah Ta'rı Hazretleri böyle buyuruyor, sizin o nimetinizi mutlaka ve mutlaka arttırırız. Şükrederseniz mutlaka ve mutlaka arttırır. O halde insanın şükredici bir kul olması lazım. Tabii elhamdülillah demek de şükür oluyor. İçiyorsun suyu, oh elhamdülillah şu sıcakta mis gibi bal gibi bir su, çok tatlıymış, serinliği de çok güzelmiş, ne çok soğuk boğazını insanın donduracak gibi, ne de efendim sıcak. Oh elhamdülillah bak işte şükretin Allah veyahut işte Allah evlat vermiş, para vermiş, sıhhat vermiş vesaire vesaire elhamdülillah dedikçe o verdiği nimeti arttırır Allah nimete küfran, nimetle bulunur. İnsan kadrini bilmezse nimeti çeker alır. Allah'ın kanunu böyledir. Şükredersen astırır, artırır, kıymetini bilmezsen çeker alır. Ve reisul kul la ilah illallah. Ve la ilah illallah dediğin zaman ise kelime-i bu tevhid kelimesidir. Allah'ı birleme sözüdür ki men kain hakka'yı müşahid olan mürtediler, mütekelbilmeler acaba? Bunu tereddüt etmeden, şüphe etmeden, kibirlenmeden, cebbar olmadan kim bu la ilahe illallah sözünü söylerse, hadisane kim söylerse, <gülüyor> Allah onu cehennemden azal eder. Men kâle la ilahe illallah fe la ilahe illallah diyen cehennemden azal olur, cennete dahil olur. Bu kadar önemli bu söz. Ama nasıl olacak? Daire i Gayrı şahin, şart e, şek etmeden, şek etmeden. Yani Nerdeyse Allah diye ama acaba öyle mi değil mi İranlıların dediğimiz doğru? Efendim acem e, yani eski İranlı, Ateş demek istiyorum. Hani onlar iyilik tanrısı, kötülük tanrısı derlermiş. Hintlilerin dediğimiz doğru mu? Japonlar mı haklı? Keser olmadı. Gayrı şahin, şek etmeden. Veren bir tabi, e, tereddüt olmadan velâmet kebirin, tekebbür efendim, azamet efendim, kendini beğenmiştik, ululanmak, kibirlenme olmadan, vela bağrın ve başkasına baskı vesaire olmadan, böyle bu sıfatlar olmadan güzelce kimlâ ilahe illallah derse, Allahu mu cehennemden azade eder, cennetine sokar. O kadar önemli. Demek ki şükran Allah demek zikirdir. Allah'ı zikretmiş olur, Allah da onu zikreder. Elhamdülillah demek şükürdür. Şükrederinin Allah nimetini arttırır. La ilahe illallah diye usulince iyi bir duyguyla la ilahe illallah demiş ki, Allah, demişse Allah onu cehennemden azat eder, cennetine dahil eder. Allah cümlemizi la ilahe illallahı böyle bu şartlarla güzelce söyleyip cennetine girenlerden cehennemden azat olmuş olanlardan eylesin. Sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. Onuncu İza kumte minel leyli tusalli فَالْتَكَ قَلِيلَ تَفْزَعُ الشَّيْتَانُ وَ ve ذُرُ زِيرَانَ وَ تَرْضَ الرَّحْمَالَ Enes radıyallahu ahtem, bu 10. hadis-i şerif, 10. ve sonuncu hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا كُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ Namaz kılmak maksadıyla gecelin uykunu bölüp kalksın da, kalktın mı gece namazına? Kalktın. tamam sesini biraz yüksel. E komşular nasıl olur? Yüksel diyor Peygamber Sesini biraz yüksel. Savteke kaliler. Adamın ödünü patlatacak gibi değil de yani azıcık yüksel. Sesini azıcık yüksel. Bu ne olur? Tüf o şeytan. Şeytanı korkutursun. Böyle yapınca. Şeytanı telaşa, korkuya düşürürsün. Efendim ve Türk'ü İran komşuları da uyandırırsın. Demek ki komşu duyecek gibi yandırırsın. Tangırtı tıngırtı olacak biraz kapı duyuldu ya da vuruldu, açıldı bilmem ne. Alttaki uyandın, korkma istedim. Yansık onları komşuyu uyandırmış olursun. Ve Teldar bir Rahman Rahman'ı da hoşnut etmiş olursun. Sesi azıcık yükseltecek. Ama sen şimdi nasıl komşulara olur bu? komşuların hepsi Müslüman olur. Sabahleyin tuh bu gece ya bir kahret bastı. Gece hastaydım. İşte uyanamadım bilmem ne filan. Böyle komşular var. Bir de camiye razı değil. Mahallede cami kurulmasına razı değil. Cami kurulduysa ezan okunmasına razı değil. Neden? Benim bir uykum bölüyor diyor. İstemiyorum diye. Ezan okunmasın diye. Biz Ankara'da mahallemizde çok güzel bir mahalle yapmışlar. Biz de gittik orada bir ev aldık, girdik mahallenin içine, Merkez Bankası evleri, mahallesi. Koca bir tepenin üstünde manzaralı, şahane bahçeli evler. Biz de bir ev sahibi olduk bir arkadaşla. Efendim, her şey var. Şarşısı var, pazarı var, sineması var, sığınağı var, parkı var. Başka var? Her şey var. Her şey ayırmışlar. Yani planlı yapmışlar mahalleyi. Her şey var, cami yok. Ya bu adamlar gavur mu? Gavur olsa, Amerikalı olsa bir kilise yeri ayırırdı. Mutlaka mahallenin en güzel parselini kiliseye ayırıyorlar. İşte burada Avustralyalı kardeşlerimiz var. Avrupa'yı görenler de bilir. Parçalasyonun en güzel parçası, en kaymaklı yerini kiliseye ayırırlar. Mutlaka. Belediye hiç yaşamadı yani. Yok orada. Tutup biz ne yapalım, ne edelim? Bir arkadaşın evrenin Bodrum'unu temizledik. 4 metreye 6 metre bir salon. Bodrum'unu temizledik. Burayı mahallenin mescidi yaptık. Zireye de bir hoparlör koyduk. Buradan mikrofondan tel oraya gidiyor. Elfem okunacağız. İşte bizim mescidimiz, mahallemizin mescidi. Bodrum'da başlıyor şey. Yer altında başlıyor. Yer altı ediyor. <gülüyor> Çoban'cıyı bakıyoruz kesilmiş. Talep ediyoruz. Edersin bakıyoruz kesilmiş. Talep ediyoruz. Ertesi gün bakıyoruz kesilmiş. Ezan sesi istemiyor. Araştırdık sorduk kim yapıyor, neden yapıyor? Efendim biz bu mahalleyi Amerikalılara kiraya vermek istiyoruz. Cami istemeyiz, ezan istemeyiz. Şimdi senin kafanı kırarma. Yani ben kendi evimde ezan okumayacağım. Amerika Amerikalıya kiraya verecek diye. Keratotuysun eşelünlâ ilâhi lllâhı şey asıl imana gelsin. Tabi biz dinlemedik mücadelede sonra elhamdülillah biz geldi çıktık camiyi büyüttük kocaman bir parçaya bir cami yaptık yanına Kur'an kursu yaptık efendim o şey yaptık bunu yaptık okulu yaptık efendim çatlamışlar derenelde veya kafaları da çatlamışlar zaten belki çatlak evvelde efendim oldu ama yani ezan isteniyor cami isteniyor. Nereden gelmiş bilmiyorum. Nereden bitmiş? Yerden mi bitti? Gökten mi düştü? Anlaşılmaz şey. Tabi böyle insanlara sen şimdi böyle bir apartmanda oturuyorsan biraz gürültü yaparsın. Bakarsın karakoldan davetname gelir veya bir polis gelir tak tak, tak komşular rahatsız oluyor der. Sen de komşunu isteseydin. İyi yer İyi yerde otursaydın, iyi arkadaşları etrafına toplasaydın, büyüklerimiz boşuna mı söylemişler? Ev alma da komşu al diye. Evvela komşu lazım. Hatta hadis-i şerif belki. El-el-caru dar. Bak çok kolay, Arapça. el komşu demek. El-caru kablet dar. Dar, ev demek. Ne demek? Evden evvel komşu, evvela Evvel komşu evden evvel komşu demişler. Errefik sunnet harid. Ne demek? Önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Hemen öyle yola gidilmez. Yol arkadaşı seçeceksin kendine bir tatlı dilli, efendim, hizmet ehli, fedakar, devaker bir arkadaşın olacak. Yola öyle çıkacaksın. Kolay mı? Şimdi biraz kolay tabi. Şimdi kadın biniyor şeye, bu öbür ülkeye gidiyor. Orada karşılıyorlar. Hacı babalar, hacı dedeler, nineler, dil bilmez insanlar bile bakıyorum, İsrece, Misrece, misrece filan. Eşem bu hava alandan bindiriyorlar. Kadıncaz hiçbir şey bilmiyor. Ben de uzaktan kolluyorum. Bakalım bu dil bilmez, ne yapacak filan diye. Oh, İsrece iniyor. Hava biraz kollamak istiyorum filan. İşlerini bitiriyor. Hop bakıyorsun, oradan birisi karşılamış, arabası atıp gidiyor. Şimdi kolaylaştı ama eskiden öyle değil. Yolculuk tabi. Bak bugünkü haberlerde vardı. Çölde gemi şeyleri bozulmuş. Araçları bozulmuş. 16 kişi susulduktan ölmüşler. Cezayir'de galiba. Afrika'nın bir şehrinde yani. Errafik, Sümrert, Önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Sonra yol. Erca, kabletlar. Önce komşu, sonra şey. Tabii komşular iyi olunca Allah razı olsun der. Allah razı olsun. İlk yıldır, tangultu, tungultu oldu sizin evde. Biz de o vesileyle uyandık, ne var, ne yok diye. Ha baktık, teheccüh vaktiymiş. Atısı aldık, namaz aldık der, Se kıldık der. Sevinir yani. İyi komşularına tatlı olur. Demek ki biraz şey yapacağız. Yani kibarlık iyi de her zaman değil. en yani biraz gecenin pındırtığı gibi yapacaksın ki komşuda uyansın. Hatta hanımla bey arasında bile Efendimizin tavsiyesi var. Hanımı uyandır diyor. Veya hanıma beyni uyandır. Gece namazına kalkması için kalkmazsa birazcık su serfeliyel yüzüne diyor. Tabi kavga çıkmayacak kadar yani. <gülüyor> bir, ko bir kova boşaltmaz değil de yani. <gülüyor> Biraz su serfeliyel diyor. Evet. allah Teala Hazretleri bizi yolunda daim, dikinde kayn edesin. Efendim her işimizi rızası, uygun yapma, muvaffak eylesin. <gülüyor> Fatiha-i Şerife, maal besneler. <gülüyor> Sünneler. <Sinera. gülüyor> Üç sanalat şerife. Bir elem-neşrah ve kes suresi. Besmele'ye. Allah Ahas Suresi hay Şerife, Mahal-i Esmele. Üç salavat-ı şerife. Fâlem ennehu la ilahe da uh -huh.